Auzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmeduhu wa nesta'inuhu wa nestağfiruhu. Wa na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdi'illahu fe la mudille lehu ve men yudlil fe la hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Esta'izu billah ya eyuhen سَتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وَمَنْ يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الْأُمُورِ محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بِدْعَةٍ ضلاله وكل دَلَالَةٍ في النار قردشير biraz önce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 Fakat biri sizin malınıza elini uzattığı zaman ve siz de malınızı müdafa etmek için mücadele ederseniz Allah Azze ve Celle bunu kendi yolunda şehitlik olarak kabul ediyor. Men kut ile dunemalihi fahu şehid diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kim malını müdafa etmek için savaşırsa, malını müdafa etmek için uğraşırsa o şehittir diyor aleyhissalatu Vesselam. Biri sizin namusunuza elini uzattığı örnek veriyor. Siz o eli kesmek için bir çabada bulunursanız.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 Düşünün bizim elimizde tuttuğumuz en değerli şey bizim tevhidimizdir. Bizim elimizde tuttuğumuz ve Allah azze ve celle'nin bizi kendisiyle nimetlendirdiği en değerli şey bizim tevhidimizdir. Niye derseniz kardeşler? Çünkü Allah azze ve celle bizi bunun işini yaratmış. Yani yeryüzüne gelişimizdeki tek bir tane gaya vardır. O da Allah azze ve celle'yi ibadette birlemek, Allah azze ve celle'yi tevhid etmektir. Zariyat Suresi'nde Allah azze ve celle diyor ki: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بن إنسانları ve cinnleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Bakın şimdi sahabenin fıkına. Sahabe bakmışlar yer insanlara. Demişler yer insanlar zaten zorunlu olarak hepsi Allah'a ibadet ediyorlar. Yani yer yüzündeki mecburi olaraktan Allah'a ibadet etmek zorundadır. Bu ayetten demişler. İbn Abbas bunu söylüyor.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 bütün bu eziyete niye katlandılar? Ta ki tevhid olsun yeryüzünde diye. İnsanlar Allah'ı birlesin, insanlar şirkten uzak dursun diye. Allah Azze ayet-i kerimede diyor ki Enbiya suresinde وما ersalna min qablike min rasul illa nuhi ilayhi ennehu la ilaha illa ana Senden önce hiçbir peygamber göndermedi ki ona bir şey vahyetmişizdir. Allah'tan başka ilah yoktur ve sadece bana ibadet bin diye. وَلَقَدْ بَعَثْنَا fi kulli أُمَّةٍ رَسُولًا Abdullah'a اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Qasem olsun. Yemin olsun ki biz her kavma bir peygamber gönderdik. Ne yapmış bu peygamberler? اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ <gülüş> Allah'a ibadet etsinler ve tağutdan içtinab etsinler. Tağutdan uzak dursunlar diye. Yaratılış gayemiz tevhid. Kitapların indirilmesindeki gaye tevhid. Peygamberlerin gönderilmesindeki gaye tevhid.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 bir ümmetin yani bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasındaki illet iyiliği emrediyor olması ve insanları kötülükten alıkoyuyor olmasıdır. Kuntum hayra ummeten ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi ve insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Niye bu ümmet hayırlı ümmet olmuş? Çünkü iyiliği emredersiniz. ve Allah'a iman edersiniz. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر sizden öyle bir topluluk olsun ki bunu Allah emrediyor iyiliği emretsinler kötülükten insanları alıkoysunlar ve insanları hayra davet etsinler diye kardeşler yeryüzünde var olan en büyük hayır tevhiddir <gülüyor> ve yeryüzünde bulunan en büyük şer ise şirktir aynı zamanda yeryüzünde var olan en büyük hayır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 bu kötülük en büyük iyilik ve öbür tarafta ise en büyük kötülüktür. Bakın. Aleyhisselatu vesselam bir hadis şerifte diyor ki, İmam Müslim rivayet ediyor, "Men رأى مinkum munkeren bütün ümmete hitap ediyor. Sizden biri, sen, ben, hepimiz sizden biri. Bir münker gördüğü zaman فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَّدِهِ Onu eliyle değiştirsin. Yani münker'e düşmüş olan adam. Eğer münker'e ısrar ediyorsa ve sen de kuvvet ile onu ondan alı koyma gücüne sahipsen kuvvet ile onu ondan alı koyacaksın. Sahabenin mürtetleri kuvvet ve riddetten alı koymaya çalıştığı gibi. Gücün yetmedi diyelim. Femenlem <gülüyor> yastatiha olabilir. Bazısı güçsüz olabilir ama sorumluluk düşmez. Febilisanihi. <gülüyor> o zaman diliyle düzeltecek. Allah dil vermişse, Allah nefes vermişse batıla karşı herkes münkeri değiştirmek için mücadele edecek.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 Allah Azze ve Celle daha henüz savaş farz kılınmadan, qital farz kılınmadan Mekke'de şöyle bir ayet indirdi peygambere, Furkan suresinde. Dedi ki aleyhi salatu ve Fela tuti'il kafirine ve cahidhum bihi jihaden kebira. Ey Muhammed, kafirlere itaat etme. Kafirlere itaat etme. O Kur'an ile onlara büyük bir jihad ile jihad başlat dedi Allah Azze ve Celle. Yani peygamber Aleyhisselatu salatu ve selamı, Eline Kur'an'ı alıp Kur'an'ın hüccetlerini, Kur'an'ın beyanını güzel bir şekilde öğrenip müşriklerin oluşturmuş olduğu şüphelere karşı onlara cevap vermesini istiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ve buna da Allah Azze ve Celle büyük cihad diyor ve cahitun bihi cihaden kebira büyük bir cihad ile onlara karşı cihad ediyor Medine'ye geliyoruz kardeşler. Cihad faz kılınmış Allah Azze ve Celle son inen ayetlerde şöyle bir hüküm indiriyor. Diyor ki ya eyuhen nebiy جاهد el والمنافقين vel عليهم veğhluz aleyhim ey Nebi Kafirlere karşı ve münafıklara karşı cihat et ve onlara karşı sert ol Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et ve onlara karşı sert ol İslam alimleri diyorlar ki Kafirlerle cihatı Allah peygambere emrettiğinde anladık Peygamber kılıcını kalkanını kuşandı kafirlerin karşısına dikildi ve onlarla etti ama Peygamber münafıklara kılıç çekmedi. Peygamber münafıklarla cihad etmedi Medine'de. Haşa! Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın emrine muhalefet mi etti? Yani Allah onlara ona münafıklarla savaş dedi. Ama aleyhissalatu vesselam hayır ben kafirlerle savaşırım. Fakat münafıklar işte Muhammed ashabını öldürüyor demesinler diye ben münafıklarla savaşmam. Haşa böyle mi dedi aleyhissalatu vesselam? Hayır. Çünkü münafıklarla yapılan cihadın nev'i farklıdır.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 Bidat ehlin'e cevap vermek umumi cihad gibidir. Nasıl umumi cihatta Allah Müslümanların topraklarını kafirlerden temizler? Aynı şekilde ilim ehlinin bidat taifelerine cevap vermesiyle Allah Azze ve Celle dinini, şeriatını ve menhecini bidat taifelerinin aşırılıklarından, onların zulmünden ve kafa karışıklığından da temizler. Şayet diyor birini teymiye Allah.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 Buldukları ilk fırsatta bendeyi düşmanlarından kurtarırlar. İslam tarihi hep böyle olmuştur. Fakat ne zaman ki iblis akıllı davrandı, bendeleri işgal etmek yerine kalpleri ve zinilleri işgal etti, ilginç ilginç kavramlar oluşturdu, ne kitapta ne sünnette ne de selefte olmayan bir attı ortaya. O zaman işte insanların kalpleri işgal edildi. İnsanların kalpleri işgal edilince de maalesef yapılacak bir şey kalmıyor. İbnül Qayyım rahim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 Konunun başında anlattığım gibi kafirlere yapılan cihat, kılıç kalkanı kuşanıp kafirlerin karşısına dikilip onları yeryüzünden temizlemektir. Münafıklara yapılan cihad ise kardeşler onların İslam toplumunda oluşturmuş olduğu şüpheleri izale etmek için hüccetle beyanla ilimle onlara karşı gelmektir. Ve i̇bn şu sözünü dinleyin kardeşler. Münafıklarla mücadele etmek kafirlerle mücadele etmekten daha zordur diyor. Münafıklarla mücadele etmek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 Az kuvvetliyse, işte sadece Hicaz, Az daha ise sadece kabe bu şekildeydi. Müşrikler, şairler buluyorlardı, Peygamberi hiç bedin diyorlardı. Onun hakkında konuşun diyorlardı. Aleyhisselatu vesselama da Allah Hasan ibn Sabidi e, nimet olaraktan verdi. Hasan ibn Isabid de Müslümanların şairlerinden değil. Onlar Peygamberi hiç beddiklerinde Aleyhisselatu vesselam. O da onların karşısına dikilir, onları ve onların dinlik ederdi Peygamberimiz bu manzarayı görünce sen beni müdafaa ettiğin müddetçe Cibril seninle beraberdir. Sen beni müdafaa et Cibril seninle beraber olsun. Allah'ım onu Cibril ile destekle diye Hasan ibni Sabit'e dua ederdi Peygamber aleyhissalatu vesselam. İbnül Qayyim de diyor ki, bid'at ehlinin sapıklıklarını ortaya çıkarmak, onların kailelerinin fasit oluşunu, bozuk oluşunu beyan etmek cihadın bu nevidir. Yani Peygamber Aleyhisselatu vesselamın Hasan İbni Sabit'e söylemiş olduğu bu sözün kapsamındadır. Bakınız kardeşler bizim selefimiz, bizim selefimiz, tabi ben bizim selefimiz dediğimiz zaman sizin otomatikmen kafanızın nereye gitmesi lazım? Kendilerine ittiba etmekle emrolunduğunuz insanlar. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُ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 olarak kardeşler e, Selef döneminde biliyorsunuz ortaya çıkan ilk ayrılık neydi? Ortaya çıkan ilk ayrılık mürtetlerin, mürtedlerin, <gülüyor> mürtedlerin e, yalancı bir peygambere tabi olmak suretiyle bizim peygamber aleyhissalatu vesselam döneminde bildiğimizin aksine yepyeni bir şeyler ortaya çıkandılar. Yalancı peygambere tabi oldular. Bir grupta dedi ki biz yalancı peygamberlere inanmıyoruz.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 bir de bahre sahillerindeki küçük bir kasaba dışında Zaten herkes bizimle beraberdir diyorlar. Fakat Allah o azınlık topluluğunun dik durmasıyla Allah azze ve celle İslam tarihindeki en büyük tehlikeyi bertaraf etmiş oluyor. Aynı dönemde kardeşler kaderiye hikmesi çıkıyor. Basra taraflarında birileri Yani diyorlar hani günümüzde birilerinin söylediği gibi Kader, kader dediği şey böyle bir şey yoktur diyorlar. Yani o olur Allah da bilir.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 Abdullah ibn Abbas'ı Ali anh onların yanına gönderiyor ve hepinizin bildiği meşhur münazara geçiyor analarında. O münazara da dönmeyip e, bidatleri üzerinde sebat edince Müslümanlara karşı cephe alınca da Ali radıyallahu anh kılıcını çekip onların üzerinde yürüyor. Aynı dönemde amele dair bidatlar çıkıyor ortaya. Mesela bunlardan bir tanesi Ebu Musa el-Aşhari Kufe'de geliyor. Diyor ki ey İbn Mesud biraz önce bir şey gördüm. Birileri oturmuşlar. Önlerine taşlar koymuşlar, Allah'a zikrediyorlar. Bir şey demedin mi diyor. Hayır diyor bir şey demedim. Senin ne diyeceğini bekledim. i̇bn Mesud geliyor mescide giriyor kardeşler. Bakıyor böyle sizin gibi halkalar olmuş insanlar. Önlerine taşları koymuşlar. Başlarına da bir tane adam koymuşlar. Yüz kere Subhanallah deyin diyor. Herkes taşlarla çekiyor. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yüz kere allah Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İbn-i Mesud soruyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor.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 Bakın onlardan hemen sonra kardeşler Onlardan sonra gelen tabi'in etba'u tabi'in selef imamları Onların bu metodunu olduğu gibi aldılar. İmam Ahmet Erradu alel cehniye diye bir kitap yazdı. İmam Ahmet'in döneminde birileri Allah'ın sıfatları hakkında Allah'ın sıfatları hakkında Bir takım şeyler söylemeye başladılar. Allah'ın sıfatları teğül edilmelidir. Allah'ın sıfatlarını olduğu gibi kabul etmemeliyiz diye Bir şeyler söylediler. İmam Ahmet hemen Kalemini aldı evine, El reddu alal cehmiye diye, cehmiye reddiye diye bir kitap kaleme aldı. Ki düşünün, bizim günümüzdeki şüpheler tevhid hakkındadır. Yani ibadet tevhidi hakkındadır. Allah'a ibadette birlemeyen insanlar hakkındadır ki İmam Ahmed yaşasaydı acaba nasıl bir tutum Ve bu kitabın girişinde kardeşler kitaba aynen şöyle başlıyor. Diyor ki İmam Ahmed Allah'a hamd olsun ki, Allah'a hamd olsun ki her zamanda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 Bid'at daifelerine reddiye vermesini İmam Ahmed Allah'a dedilecek bir unsur olaraktan görüyor. Ve kitabının girişine de Allah'a hamd ederken Allah azametlerinin her dönemde böyle insanları kılmış olmasına hamd ederek de İmam Ahmed kitabının girişini bu şekilde açıyor. Bakın kardeşler o dönemde ortaya çıkan bid'at nedir? Ortaya çıkan bid'at şudur. Birincisi bir grup insan Peygamber Aleyhissalatu vesselam döneminde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 <Gülüyor> İbn-i Mesud Peygamberimizin sahabelerinden İmam Müslüm'ü ondan naklediyor O da bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarıyor عليه السلام يقول كي قاردشتر ما من نبي بعثه الله في أمّة قبله إلا كان له أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويقتدون بهديه بدل إن جاللهن gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki diyor mutlaka onun ashabı ve onun havarileri vardı diyor peygamberlerinin sünnetini alır ve peygamberlerinin yoluna tabi olurlardı.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 وَيَفْعَلُونَ مَا لَيُؤْمَرُونَ Sonra onlardan sonra bir taife gelir, yapmadıkları şeyleri söylenler, ve emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. Bunlar da ikinci sınıf insanlar. Yani peygamberin sünnetini almadıkları gibi, peygamberin yoluna tabi olmadıkları gibi, aleyhisselatü vesselam, yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Yani onlarda olmayan, biz çok iyi Müslümanız, biz şöyleyiz, biz böyleyiz, yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Başka?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 ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن bunlarla diliyle cihat edenler bunların sapıklıklarını anlatanlar e, müminlerdir diyor. ومن kalbiyle bunlara karşı cihat edenler kalbinden bunlara buğzedenler bunlar da diyor mümindir. Peki bunların hiçbirini yapmayanlar iman. Bunun arkasında da hardal tanesi kadar iman yoktur diyor Aleyhisselam.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 Şirki bir kenara koy Şirkten konuşmuyorum şu anda. Allah Azze ve Zelle Medine'de Uhud savaşına çıkıyorlar. Uhud savaşına gidiyorlar. Bir grup insan savaşa katılmıyor. Bunu İmam Bukhari ile Müslim rivayet ediyor. Sahabe kendi arasında oturup tartışıyor. Bir grup sahabe diyor ki kardeşler bu savaşa katılmayanlar diyor. Savaşa katılmayanlar.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 Siz nasıl bunların kanı alacağını helaldir diyorsunuz diyorlar? Tartışıyorlar. Yani ne var bizim elimizde kardeşim? İki tane sebep var. Ya ya e, cihada katılmayanları tartışıyorlar. Kim cihadı terk etmek küfür değildir. Haramdır. Ya da hicreti terk edenleri tartışıyorlar. Ki hicreti terk etmek de e, küfür değildir, haramdır. Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Fe malekum fi'l munafikin fe'taynillahu erkasehum bima kasabu.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 mücrimlerin yolu da aynı şekilde apaçık bellidir diyor İbnül Kaym. Allah Azze ve Celle bunu en net biçimde anlatmıştır diyor. Ve diyor ki İbnül Kaym sahabenin kendilerinden sonra gelen nesillerden daha hayırlı, daha önce olmalarının nedeni şirki, küfrü, bid'atı yani mücrimlerin yolunu çok iyi biliyor olmalarıdır. Çünkü diyor onlar küfür üzere yetiştiler. Onlar şirk üzere yetiştiler. Daha sonra Allah bir peygamber gönderip onları tevhid, şirkten tevhide بىذا أتى السنة من الظلام hidayete davet edince kaybettikleri ellerinden دعوت ne kadar çirkin bir من şey olduğunu ve Allah'ın onlara nasip etmiş olduğu tevhidin ne kadar değerli bir şey olduğunu anladılar ve buna da dört elle هو diyor وكم هو عظيم، وكم هو عظيم، وكم هو عظيم، وكم هو عظيم، وكم هو عظيم، وكم هو عظيم، وكم هو عظيم، وكم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 Bunun yolu da nasıl olacak? Birincisi tevhidi müdafaa edeceğiz. İkincisi tevhide yönelik oluşturulmuş olan şüpheleri de Allah'ın izine def edeceğiz. Bu şekilde inşallah müminlerin yoluyla müminlerin yolunu birbirinden ayıracağız. Emredildiklerini yapanlarla emir olunmadıkları vazifeleri üstlenen ve müşrikleri savunacağım diye Müslümanları karşısına alan insanları birbirinden tefrik edeceğiz, birbirinden ayır edeceğiz. Ve bunu yapmayanlar için de dediğimiz gibi Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki bunun arkasında hardal tanesi kadar da olsa bir iman mevcut değildir. Allah azze ve celle başta beni sonra sizleri tevhid üzere kılsın. Tevhidi anlamayı, tevhidi yaşamayı ve tevhid üzere can vermeyi bizlere nasip eylesin. Allah azze ve celle tevhid konusunda sapıtan, müşriklerin ahkamı hakkında sapıtanları hidayet etsin. Onların içine düşmüş oldukları bidaatten kurtarsın. Onlara düştükleri delaletten hidayetlerine döndersin. Sapıklıklarından sonra tekrardan rüştlerine döndersin. Allahumme amin, Allahumme amin, Allahumme amin. Ve ahiru dağbana en elhamdülillahi rabbil alemin.